ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك, لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان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 وجعلنا عندك لمن المصطفين الأخيار. اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار وجعلني عندك لمن المصطفين الأخيار. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين.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 وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وذكر بالقرآن من يخاف عيد وأما بنعمة ربك فحدث Ağzıb Allah'tan Şeytan Rjim. Bismillah, Rahim. Yine bir Cuma akşamı varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında. Bu hafta bu kez dogma adlı konuyu inşallah ele alacağız. Bu kelime esasında bize yabancı dilden geçen bir kelime, anlam olarak, kavram olarak, daha ziyade dine karşı kullanılan ve genel olarak da sabit fikirleri doğrulanamayan, kişi tarafından değerlendirilemeyen ve sadece öylece kapılıp kalınan inanç atılların inanç işi dedikleri kabilden dolayısıyla da e, iddia sahiplerine göre bilim ile uyuşmayan e, bir çerçevede e, yer alıyor. Dolayısıyla da e, genelde bütün dinlere karşı İslam toplumlarında da özellikle İslam'a karşı Kullanılan bir kavram, aşağılayıcı, hafife alıcı, değersizleştirici bir propaganda aracı, dogmatik veya dogma, dini mefhumlara, anlayışa, ibadete ve hatta inanca saldırıda araç haline getirilmiş bir kavram. Dolayısıyla da gençler tarafından e, etki altına alınmak istenen gençlerin etki alınmak isten altına alınmak istendiği bir süreçte kullanılan e, medyatik bir kavram e, süslü püslü ve inneş hayatına le ne Cenab-ı Haın dediği gibi okulline birin her nebinin karşısına Adıwan düşmanlar e, kıldık var ettik. Şeyhâtîn el insiwal bunlar hem insanların hem cinlerin şeytanlarından bir guru ve üstelik aralarında iletişim de var. Dolayısıyla kolektif hareket edebiliyorlar. Şeyhâtîn el-insiwal-jin Yühi bazı them ile bazı zehruf gurura. Bunlar birbirlerine sözün güzelini, süslüsünü, püstüsünü, aldatıcı yani güzel görünen, e, albenisi olan e, ama aldatmaya matuf sözler. Demek ki eğer sözün jilatini e, söküp almazsanız, görünüründe e, süslü görünebilir. زُخْرُفَ الْقَوْلُ <gülüyor> Cenab-ı Hak böyle tanımlıyor. E, bu manada sözün, güzel konuşulabilen, esasında hakikati seslendirmeyen, fakat hakkın karşısında ona muhalif, batıl bir sözün süslendiği bir miktar içerisine hakkın belki zaman zaman karıştırılarak limatel bisun el hakkı bilbatili, yani hakkı batılla çiçek giydirmek suretiyle. E, hak gösterip batılı yutturmaya çalışmak. Bunlar şeytanların meziyetleri, hem insan hem cinlerden şeytanların meziyetleri. Dolayısıyla da bunu e, söz üzerinden ağırlıklı olarak yapabiliyorlar. Cenab-ı Hakk fel kavli Gurura ve bu hadise e, başından beri nebilere karşı, peygamberlere karşı e, şeytanların hem insanlar, hem cinler olarak konumlandıkları bir süreçte gelişiyor ve bu Cenab-ı Hakk'ın iradesine karşı da bir, yani istenmedik bu durumda değil. Çünkü Cenab-ı Hak ''وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُواۜ Rabbin isteseydi bunu yapamazlardı zaten diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin meşriyeti dışında gelişen bir hadise değil. فَذَرْهُمَّ مَا يَفْتَرُونَ Onları ve yaptıkları iftiraları bırak yapa dursunlar. Çünkü وَلِتَصْغَى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Esas bunların gördüğü bir işlem var. Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri bunlara meyledecek, bunlara eğecek, bunların akıttıkları bu zehiri kabullenecek. Bunların bu sunumlarını e, hoşnutlukla, hüsnü kabulle, eskilerin deyimiyle karşılayacak, satın alacak e, bir e, süreç işlemek durumunda. Dolayısıyla batıla gönül vermiş ama batılın e, biraz ikna edici, kendisini kandırmasına yardımcı olabilecek, varsa teorileri, argümanları bunları arayan ve kendince bu kulvarda aranan kimseler, bunlar ahiret vaadinden kopmuş dünya ve dünyanın vaad ettiklerine kendisini açmış kimseler. Dolayısıyla girdikleri bu yeni istikamette tutunmak istedikleri bu amaçlara, onları tutunmalarına adeta bir katalizör etkisi. Yani işleme girecek ve onların bu yapmak istediklerini onlara kolay kılacak e, araçlara ihtiyaçları var. Cenab-ı Hak işte velitasu ğaylihi afide'tü'l-lezîne lâ yu'minûne bil Demek ki e, bugün ele alacağımız dogma yakıştırması ya başka yakıştırmalar e, peygamberlerin davetleri karşısında şeytanların hem insanlardan hem cinlerden, konumlanarak aksi istikamette bir çağrı oluşturmaları aslında Cenab-ı Hakk'ın o üst iradesinin ortamı konumlandıran veya ortamı kodlayan üst iradesinin istemediği veya ona rağmen oluşmuş bir şey değil. Cenab-ı Hak bunların bu yapmak istediklerine müsaade etmiş ve bu alanda bunların varlıklarını sağlamış. Çünkü sınavın bir parçası, başta şeytan olmak üzere ve şeytana tabi olanlar. Dolayısıyla hak ile batıl arasında insanların çağrıda, insanlara çağrıda bulunan hem olumlu, rahmani bir sesleniş, işte nebilerin çağrısı ve aynı şekilde buna karşılık ee, tam tersi konumlanan şeytani bir çağrı kişiler açısından, normal insanlar açısından olması gereken bir şey ki onların tercihlerine, sorumlulukla alacakları tercihe ve istedikleri bir istikamette yönelimlerine fırsat açsın. Eğer tek tip bir çağrı sadece hakka dönük bir çağrı, batıl ve batıla dair her türlü alternatifin yok edildiği, ona hiçbir imkan bırakılmadığı bir e, ortam olsaydı o zaman hak mecburi istikamet olurdu. Halbuki Allah sebebi hak mecburi istikamet olursa o zaman irade olmazdı, tercih olmazdı. Yani başka türlüsü yoktu ki zaten yani sadece bu olursa o zaman o mecburi olur, irade olmaz. Dolayısıyla önceki derslerden de hatırlayacağı üzere اِنَّا هَدَّيْنَاهُ seviyle. <السَّبِيلَة> Cenab-ı Hak biz yolu açtık, her türlü اِمَّا شَاكَرًا şükreden yolu da açtık ve اِمَّا kafura, nankörlük edecek, nankörlük etmek isteyeceklere de yolu açtık. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا Allah kişiye taşkınlığının da وَتَقْوَاهَا Sakınmalığının da yani Cenab-ı Hakk'a karşı ee, kendisine kişinin sakınacağı, emir ve yasakları hususunda korunacağı, ona yanlış yapmaktan imtina edeceği, onun gönlünü kazanabilmek için doğru adımlarla, bu e, ürkek ve itaatkâr tavır, sakınım, takvâ dediğimiz. Allah bunu da kişiye ilham etti, ötekini de ilham etti. Yani ikisini de içimizde bulabiliyoruz. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ancak قَدْ اَفْلَحَ مَنْ <سَكَّه> Kişi kendisini arındırır, ak, temiz, pak olana e, yönelirse ki bunları da ayırt edebilmesi lazım. Bu ayırt ediciliği de yani temizliği de Cenab-ı kişinin kendisine sağladı. Bu sınav içerisinde bulunan dışındakileri kastetmiyorum, e, sınav içerisinde bulunan insanların e, Allah kendilerine nasip ettiği bir fıtrat. Dolayısıyla bugün karşı çağrının bir propaganda aracından, bir çeşit propaganda dilinden kullandığı bir dilden bahsedeceğiz ve bununla dine karşı saldırılar gerçekleştiriyor. Din derken İslam'ı kastediyoruz. Çünkü batıl dinlerin elbette ki yaklaşımları İslam'dan çok farklı. İslam'ı e, ap ayrı bir yere koymak durumundayız sadece koymak değil ap ayrı bir yerde olduğunu görmek durumundayız bunu önceki e, sohbetlerimizde de konuşmalarımızda da e, tekraren ele aldık şimdi bugün bir kez daha yine benzer şekilde e, görmeye e, çalışalım şimdi iddia şu ki e, bütün dinler ve İslam da dahil, hepsi insanlara sabit bazı hükümler, bazı inançlar, bazı akideler sunarlar. İnsanların bunları anlamasını istemezler, idrak etmelerini istemezler, kavramalarını istemezler, doğru mudur, yanlış mıdır, sorgulamalarını hiç istemezler. Bundan özellikle kaçınırlar. Bunlar sorgulamaya açık şeyler değildir. Doğrulanmaya, gerçekten öyle midir değil midir diye akletmeye hele hele hiç açık şeyler değildir bunlar. Bunlar öylece kabul edersiniz, böyle ee, zipli bir halde öylece yutarsınız. İşte bunlar dogmalardır ve e, dolayısıyla da normal bir insan. E, Onların deyimiyle söylersek evrimini tamamlamış, dolayısıyla da hayvanlıktan çıkmış bir insan artık bunlara yüz vermez. O kendi aklının istikametinde doğrularını kendisi çizer. Gökten indiği söylenen o masallara, o efsanelere itibar etmez. Artık yegane mürşit olarak bilimi kendine seçer. Dolayısıyla da e, bu e, tecrübi süreçte yani laboratuvar destekli, deneyim, deney ve gözleme dayalı bir e, sonuç odaklı böyle bulgularla yol alır. Bu modern insanın artık dogma ile bütün dogma örnekleriyle Budizminden, Sudizmine, Hristiyanlığından, Cüvizmine, Yahudiliğine e, yahut İslamına hepsini artık e, bir tarafa koyduğu ve dolayısıyla da özgürleştiği bir süreç. Bu e, bu şekliyle e, alıntınamaya çalıştım ve e, belki e, İslam hakkında bu kadar açık ve cüretkar bir şekilde söyleyemeseler de, gizli saklı e, kansada e, anlayışlarının ve bakış açılarının küfür cephesi açısından bütün çeşitleriyle yani küfrün bütün örnekleriyle dogma kavramı üzerinden inanca ve özellikle de İslam'a saldırılarının çağımızda yoğunlaştığını biliyoruz. Çünkü küfrün diğer dinleri tolere edebilir bir tarafı var ama İslam'ı tolere edebilecek, İslam'a muhasam'a gösterebilecek hiçbir şeyleri yok. Çünkü gerçek şu ki aslında İslam hakikati söylediği için İslam'la da temel problem içerisindeler. Şimdi bu iddiayı İslam açısından ele almaya kalkışalım. İslam hakikaten insanlara belli bir akideyi, belli bir yaklaşımı, belli hükümleri, belli bir inancı ve genel manada dini. Öylece kabullenmelerini isteyen ve hatta ilk adımdan böyle başlayan, yani buraya girebilmek için beynini dışarıda bırakman gerek, onların tabiriyle söylüyorum. Dolayısıyla eğer aklide durursan burada yol alamazsın diye mi İslam insanları davet ediyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara çağrısına dönelim. Ayette ifadesini bulan Hz. Peygamber'in çağrısı "Kuldeki hadihi هَذِهِ De ki bu benim yolum, nereye çağırıyor? أَدْعُوا ilallahi. Allah'a çağırıyorum, yegane ilaha çağırıyorum. Nasıl? Ala بَصِيرَتٍ Basiret üzere, yani farkındalıkla ki bizim üst başlığımız, varlığımız ve farkındalığımız, bu ikisini eşleştirdik ki gençlikle olan iletişimimizde kişinin kendi varlığını esas alan ve varlığı üzerine kurduğu farkındalığı ile ancak yol alabileceğini söylemek istedik. Yani bütün mesajımızı bunun üzerine kurgulamıştık. Daha baştan çünkü İslam'ın yaklaşımı böyle, bu bizim kendimizce keşfettiğimiz yahut İslam'a giydirmeye çalıştığımız bir şey değil, İslam'ın kendi e, davet prensipleri bunun üzerine oturuyor. Eğer sen kendi e, varlığını işletirsen Allah'ın sana nasip ettiği ki bu varlık ile Cenab-ı koca وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَٓاۜ Cenab-ı sana Verdi ve görmeyi Cenab-ı Hak sana var etti. Şu halde başka e, bilgi paylaşabilirsin, başkalarından bilgi temin edebilirsin. Duyman var, gözlem yapabilirsin. Bu varlığımız üzerine bina ettiğimiz farkındalık araçları. Buralardan veriler, bilgiler, malumatlar içimize dolaşıyor. Ve neticede kalplerinizi Cenab-ı Hak var etti bunlarla akledesiniz diye. Eğer bunları işletirseniz, yani farkındalığınızı, bu varlığınızla farkındalığınızı oluşturabilirseniz, kim kimim, nasıl bir varlığım var, ne zaman başladı, ne zamana kadar devam eder, nasıl bir ortamdayım, bu ortam ki ben sonradan geldim bu ortama, benden önce ne kadar zamandan beri var idi, benzerlerim, ve ben arasındaki ilişki ve neticede varlığın kendisi nasıl başlamış, beni kendim var etmediğime göre, benzerlerimin de e, kendilerini var edemediğine göre, şu halde var edici neticede varlık var, o zaman var edici olmalıdan yola çıkan varlıkla var edici arasındaki ilişki, farkındalığının neticesinde sonuçlandıran bir yolculuktan söz ediyoruz. Bugüne kadar olan konuşmalarımızda çoğu zaman bunlara yer yer değindik. Bunu neticelendirdiğinde ayette bahsettiğimiz basiret oluşur. Bu basireti yani anlamışlığı, yani farketmişliği, yani kavramışlığı, yani neticede ikna olmuşluğu, yani kalbinin tatmin olduğu, bir an geldiğinde buna tanıklığını dışa vurur der ki eşhedu ben bu gerçeğe tanım. Yegane bir varetici var. Gökler ve yer ve içerisinde bizim varlığımız kendiliğinden olabilecek bir şey değil. Ben bunu düşündüm, taşındım, inceledim, araştırdım, kendi varlığındaki işaretlere baktım. Etrafımdaki varlıktaki işaretlere, ayetlere baktım. Cenab-ı Hak bunları ayetlerde özellikle وَفِي أَنْفُسِكُمْ Kendinizde var Allah'ın ayetleri. اَفَلَا تُبْصِرُونَ Görmüyor musunuz? Şu elinize bulaşan meni nedir? اَاَنْتُمْ Onu siz mi yaratıyorsunuz? اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Cenab-ı Hak içinde bulunduğumuz, yediğimiz, içtiğimiz, yaşadığımız, dokunduğumuz, bize yarattığı ve bizi de yarattığı varlıkta her neye dokunsak, gözümüzde ise yahut kulağımızla eşitsek kendisine işaret eden ki komple var edici o, yani her şeyi var eden o, khaliku kulli şey, bizim var ediciyi de gerek onun üzerinden tanıdığımız yahut varlık üzerinden tanıdığımız, bu ikisi karşılıklı birbiriyle anahtarın dişleri gibi örtüşen bir şey. Dolayısıyla varlıkla temasımız zaten bizi var edici gerçeği itirafa sürüklüyor, böyle zor, zoraki sürüklüyor meğer ki göz göre göre reddedesin. Bu cuhud dediğimiz yani bilerek yalanlama, e, farkında olduğu halde göz göre göre yok sayma, Kur'an bunu küfür üzerine örtmek, e, görmezden gelmek, özellikle ve bilerek içten içe kalbinde bildiği halde dıştan dışa tam tersini söylemek. Yequluna bi efvahihim ağızlarıyla söylüyorlar. Me leysa fi kulubihim kalplerinde olmayan bir şey. Dolayısıyla Allah insanların kalbinde oluşan, kalbinde sonuçlanan, gözü, gözünden girdiği, kulağından girdiği e, giren bilgilerin onun iç mekanizmalarında, iç muhakeme yolculuğunda, buna tefekkür eşlik eder, düşünce biçimleri eşlik eder, akletme, fıkhetme, etme, bütün insanda ne tür bir cevher varsa bunları değerlendirmeye yönelik ki bunlar insanda olduğunu konuşuyoruz, bunlar bile ayet, yani neden var, niçin böyle şeyler var, niçin bu bilgiler içimize bunları dışarıdan gördüğümüzde, yani düşünmeye başlıyoruz. Bizim iç mekanizmalarımızı harekete geçiriyor. Çoğu derste verdiğim bir örnektir. Yani şu an Mars yüzeyindeki incelemelerini yapıyor değil mi? Oradaki bir araç. Çok basit bir iskemleye denk gelse, iskemle görse varacağı yani dünyaya göndereceği resim ile dünyadaki insanlarda oluşacak karşılık bunu biri yapmış onunla. Bu, burada bir iskemle var ki dört tane bacağı bir de üstünde oturağı olur, hepsi bu. Buradan bir medeniyet gelip geçmiş olma. geçenlerde bir sicim ip parçası e, bulundu, işte bilim ne kadar tarih öncesi. Hemen ne düşündü bilim insanları? Demek ki o tarihlerde bunu yapan, akleden bir insan orta yerde var. Şu halde bizim en temel akleden yaklaşımımız, ki bilim bunu e, hayata uyguladığı zaman mükemmel uyguluyor. Yani biz insanlar olarak bilim dediğimiz o aralıkta bunu hayatın kendi içerisinde mükemmel uyguluyoruz. Yani şunu demek istiyorum, eğer e, kapı çalıyorsa çalan birisi var diyoruz, muhakkak böyle etki tepki kanunu e, işletiyoruz. Diyoruz ki ortada bir e, tepki, bir sonuca yol açan bir durum varsa buna etkiyen, bunu harekete geçiren bir şey vardır ve bu hayatımızın bir parçası. Yani bir otele gitsek, yani düşünün bir lüks otele girdiniz, oradaki insanların tüketimi için düşünülmüş bütün ince ayrıntılar. Yani odaya girdiniz, enteresan yani şunun için bile bir şey yapmışlar. Ayakkabılık için, bunu da koymuşlar bavulunu koyasın diye. Aa orada askılıklar var. Elbiseni için hangi daha istisnai, daha özenle, daha önce özellikle tecrübe etmedikleriniz olursa yani ne kadar iyi düşünülmüş. Bunu başkalarına anlatırken arkadaş her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler. Yani neredeyse eline attığın her şeyi yerinde buluyorsun. Bu e, bizim ihtiyaçlarımızla, bizim beklentilerimizle e, Özellikle buna dönük olarak tasarlandığını akledecek kadar e, mantık ve izan sahibiyiz. Bunu herkes böyle yapar. Yani bu arabada da öyle, arabaya bindiğiniz zaman orada bir klima düğmesi varsa, orada bir ayna düğmesi varsa, orada bir e, başka herhangi ihtiyacınızda, neyi bekliyorsak, daha fazlası varsa o kadar iyi. Yani daha e, aracı satın alırken sürü opsiyonları var. Daha azına razı olursan daha düşük ücret ödüyorsun, daha fazlasını istersen yani bardağı bile koyacağı yeri adam düşünüp oraya koymuş. Bunu gördüğünüz zaman hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Harika, çok iyi düşünülmüş. Yani yapan kimse bunu e, bizim e, bu kullanımımıza dönük olarak yaratmış, irade ile yaratmış, böyle bir sonuca e, dönük olarak bize bu hizmeti sunmak üzere e, yapmış diyoruz. Dolayısıyla hayatın içerisinde bu ilkesel duruşumuzun dışına çıkmamız zaten cünur demek. Yani bunu hiç kimse yapmadı, kimse orta yerdeki bir e, arabayı yahut bir binayı yahut e, şurada su satış satmak üzere konulan para attığınızda size su veren şeyi bile işte bu kendiliğinden oldu. Buralarda gelip geçenler çok su isterlerdi. Bu beklenti vardı. Bu beklenti aradan işte şu kadar zaman geçince bir böyle su makinası doğurdu diyecek bir tane deli bulamazsınız yani yeryüzünde doğusuyla batısıyla. Dolayısıyla bu aralıkta yani bilimin çalıştığı aralık diye tarif ettiğimiz hayatın içine bakan parantez arası, bu zaten uygulanıyor, hepimiz uyguluyoruz, hepimiz evimizde de uyguluyoruz, iş yerimizde de koyduğumuz bir şey oradan düşmüşse kim düşürdü diyoruz, bu kadar basit. Ama gel gelin Cenab-ı Hakk'ın yaptığı işlere gelince, bilimin belli bir yaklaşımı var. Orada o bildiğiniz bilim gidiyor, onun yerine kör, sağır, onun yerine mantıktan yoksun, onun yerine e, aklı, ze zekayı kaybetmiş, kabavetin yani zekanın dibini zorlayan, zeka yoksunluğunun dibini zorlayan bambaşka bir varlık ortaya çıkıyor. Eğer hayatı da aynı şekilde okumaya kalkarsak, yerin bitirdiği, bitirdiği ağaçları, bize musahhar kılan yani Cenab-ı Hak diyor ki vasahhara lekum ma fi's semawati ve ma fi'l ardı gökte her ne varsa yerde her ne varsa sizin için size müsahhar kıldık. Yani bunları özellikle sizin için yarattık. O elinize gelen elma, o elinize gelen ee, diğer yiyecekler, o yerin bitirdikleri. Cenab-ı Hak bunları biz sizin için yarattık yiyesiniz diye, havayı sizin için soluyasınız diye, gökyüzünden suyu biz sizin için indirdik. Allah Azze ve Celle içinde bulunduğumuz sistemdeki bizim varlığımız ile hayati bir biçimde eşleşen yani olmazsa olmaz şekilde eşleşen, bunlardan bir tanesi olmasaydı yahut azıcık başka türlü olsaydı bilimsel olarak baktığımızda hayat bile olmazdı Diyebildiğimiz bu birebir yaşa, yaşamsal açıdan zaruri, zorunlu gerçekleri Allah Azze ve Celle tam da olması gereken ayarda. Yani havadaki miktar, yer kürenin eğimi aklınıza her ne gelirse, bizim kendi varlığımız, ellerimiz, ayaklarımız, gözlerimiz bunları bir parçası olduğumuz halde yaşadığımız ve tükettiğimiz halde eğer aynı soruyu yani etki tepki temelli soruyu bunları bize kim var etti, bunu kim var etti der var edici ile alakalı bir soru sorarsak işte aynı mahfiller yani bilim dediğimiz ee, çevre ki oraya materyalist bir ee, görüş hakim şeytan ve şeytanın eşliğindeki e, askerleri e, bu alanı dine karşı kullanabilmek için etrafını böyle zapt etmişler. Eğer seküler bir dille okursanız her şeyi bu alanda istediğiniz kadar çalışabilirsiniz. Ama eğer parantezin öncesine veya sonrasına dair de soru sormaya kalkarsanız, yani şunu demek istiyorum. Şurada bir ağaç var. Eğer bu ağacı e, incelerseniz, bu ağaçtaki sistemleri, hücreyi, e, her türlü e, yapısal incelemeyi anlamaya çalışırsanız hiçbir sorun yok. Ama bu muhteşem e, yolculuğunuzda iyi, harika bir varlık inceledik. Yani akıllara zarar, korkunç bir sistem, o kadar karmaşık iç içe sistemler var ki muazzam buraya kadar geldiniz. Çok da hayranlığınızı ifade ederseniz yine e, tokadı yiyebilirsiniz. Sadece burada böyle işliyor, böyle bir sistem var deyip e, yayın yapabilirsiniz. Ama bu sistemi buraya kim koydu kardeşim diye çocuksu veya e, çocuksu dedim çünkü en primer, en makul, en akla dayalı, e, en yalın soruları çocuklardan duyuyoruz. Ne zaman ki büyüyoruz, bizleri etrafın ve çevrenin belli bir kalıba, belli bir kılıfa ve belli bir alana hapsetmesi ve zorlamasıyla artık belli temel sorulardan uzaklaşıyoruz. Bunlar bingo sorular, hayatın temel soruları. Şimdi adına tabu deyin, dogma deyin, dogmatik deyin, birileri bunu nasıl neye benzetirse benzetsin, nasıl tabelalar koyarsa koysun, hangi yol ayrımlarında buradan öteye geçiş yok derse desin, bunların hepsi bir tarafa, bunu isterse din yapsın, dinler yapsın, hangi kim yapıyorsa yapsın. Bizim esas olarak nihayetinde kendi içimize döndüğümüzde tek bir insanız. Biz, ben kendim, sizler kendiniz, öteki arkadaş, diğeri, kendisi hepimiz neticede içimize döndüğümüzde kararı verecek olan ve bir sonuca gidecek olan ve iradeyi, sorumluluğu kullanacak olan bir bireyden, bir kişiden söz ediyoruz. Kimin neyi neyle yaftaladığı, nasıl süslü laflar kullandığı vesaire, neyin doğru neyin yanlış olduğu, bilimin haklı olduğu yahut dinin yahut öteki dinlerin veya dinler içerisinde herhangi bir dinin etrafta uçuşan ve bizi kendisine çağıran, kendisine destek olmaya, kendisinin tarafını tutmaya çağıran hayatta bir sürü opsiyonlar var. Hayatta böyle bir ortam var, doğru mu? Böyle bir ortam var. Şu halde bizim açımızdan kim bana sen doğru diyeceksin, beni doğrulayacaksın ve bunu asla sorgulamayacaksın. Diyor ise, o bize bir dogma öğretiyor demektir. Bunu kim yapıyorsa yapsın. Benim söylediğim sana doğru gelse de, yanlış gelse de bu tarafı hiç önemli değil. Ben söylüyorsam yani söz benden çıkıyor ise, ben benim söylemiş olmam yeterli. Ona doğru diyeceksin ve desteğini o sözün arkasına koyacaksın gücünü, kuvvetini, emeğini malını, servetini onun arkasına koyacaksın, ondan yana taraf olup kendini o kimlik ile tanımlayacaksın. ''Kim'' diyor ise, alternatife dair herhangi bir soruyu ve alternatif üzerinden herhangi bir sorgulamayı, başka benim diğer alternatiflerimle karşılaştırılmayı, bunları kesinlikle aklına bile getirmeyeceksin, o alanları sana kapatıyorum, yasaklıyorum diyen kim ise o dogmayı tam ortasına zihnimizin, akledişimizin, irademizin ortasına çivi gibi çakıyor demektir. Bunu kim yapıyorsa o e, dogma e, dediğimiz çevrenin e, veya bu haftayı veya bu ifadeyi hak eden kimsenin ta kendisi. Dolayısıyla belli bir özgüven ile hareket etmiyor. Belli alanlara kendisini hapsetmiyor, belli sorulardan özellikle kaçınmıyor, kendisini insan akledisine bütünüyle açmış her türlü soruya, özgüvenle karşılık vermeye hazır, hele hele alternatif çağrılar ile veya bizatihi didiştiği karşı karşıya, didiştiği ee, çevre ile, çağrıyla mesaj ile e, gayet açık fikirli bir şekilde kendisini ve bulgularını ve sonuçlarını tartışmaya hazır değil ise asıl dogma diye e, bir şeyin e, ta kendisini kendisi sunuyor ve buna e, insanları şartlandırmaya çalışan taraf olur. İslam'a baktığımızda elbette ki şunu baştan söylememiz lazım ki, Mesela bugünkü Hristiyanlık teslisi, ki kendi değerlendirmemi ancak sunabilirim, bir dogma olarak sunuyor. Çünkü bugün çoğu Hristiyan teslisi savunamaz durumdadır ve onlar müntesiplerine, bunu insanlara ve özellikle iman edenlere karşı yani Müslümanlara karşı savunmaya kalkışmayın, bu konu bizim inançla alakalı bir konumuzdur inanç işidir. Dolayısıyla inanç alanına e, bu türden fikri, e, tartışmaları, mantıksal e, sorgulamaları e, yaklaştırmayız. Tamam bu bir dogma. Nitekim e, teslisi savunan bir sitenin e, girişinde, manşetinde şöyle bir ifade vardı. Teslissiz olmaz, o kurtuluşun ligane yani vesilesidir. Teslis bir o kadar anlaşılmaz. Yani e, anlaşılmayan anlaşılmayanın en alası ama onsuzda olmayan bir şey, doktrin. Böyle sunuyor. Yani insan aklının anlayacağı, kavrayacağı bir şey değil ama müstahini kalabilir misin? Mümkün değil. Onsuz kurtuluşa eremezsin, cennete gidemezsin, Mesih Rab sana yol açmaz, imkan sağlamaz vesaire Şimdi bu, bu türden bir şey benim anlayamayacağım savunamayacağım, kavrayamayacağım, içime huzurla yerleştiremeyeceğim, içselleştiremeyeceğim. Biri sorarsa ya bu üç tane ilah olsa, bunların hepsi ilah formatındaysa yani hiçbirine ne güç bakımından, ne ilim bakımından, ne bilgelik bakımından sınır koymuyorsun, sınır kullarda olur. O zaman bunlar birbirleriyle olan ilişkide hangisinin hangisine gücü yetiyor, hangisi diğerinin bilgisini kuşatmış, Hepsi birbirinin bilgisini mi kuşatıyor? Kolektif eşit, karşılıklı, dengeli bir durumdaysa hepsinin birbirlerine karşı sınırlarını çizdin işte. O zaman nasıl ilah olacak bunlar bildiğin koalisyon demeye kalmadan tabi karşınızda muhatap bulamazsanız Yani tesliste tanrılar arası ilişkide tanrı tanrılar yumurta örneğini veriyor. Diyor ki yumurta kılıfı akı, Vesarısı gördün gördüm bak üç tane var ama tek bir yumurta yersen. Yusuf Estes ee, ne güzel diyor diyor ki iki çift sarılı yumurta olunca ne olacak? Deyince bana o zaman mısırlının biri kala kaldım. Bak dört de bir ediyor, üç bir ettiği gibi. Zuhrufel <gülüyor> kavli. Bunlar böyle yaldızlı sözler ee, yutman için yani sende bir rahatsızlık varsa bu ee, doktrine karşı bunu sindirebilmen için, içselleştirebilmen için kolaylaştırıcı bir şey. Dogmalar böyle batıl inançlarda mesela bir putun Budizm'de olduğu gibi veya diğer put, perest böyle heykelleri olan veya yıldızları ilah edinen, varlıkları ilah edinen, kendisi gibi insanları ululayan onları ilah edinen vesaire inançlarda Bunları böylece kabul etmek ve buna dair hiçbir sorgulamaya e, gitmenin önü kapalıdır. İşte bunlar, bunlar bildiğin dogma. Neden o, neden, bir baş, neden bu daha başka daha değil veya neden bu put başka put değil, bunun ayrıcalığı ne? Ama İslam'a geldiğimiz zaman İslam herhangi bir varlıksal nesneyi yahut yaratılmış herhangi bir varlığı, kişiye ilah olarak sunan, onu bunu ilah olarak kabullenmeyi kabul ettirmeye çalışan, bir efsaneden yola çıkan, bir hikayeden yola çıkan, bir inancı insana kabul ettirmeye çalışan bir yaklaşım değil. Basiret üzere o yegane ilaha, var edici kudret. Biz bir varlık içerisindeysek ve bu varlık son derece sistematik, son derece karmaşık. Yani biz insanlar olarak bunun karmaşıklığını gün be gün o bilim dediğimiz araçla her gün inceleyerek her yeni katmanı açtığımızda maddeyi e, çalışırken e, şapkamızı düşürüyoruz. Olağanüstü bir sistem söz konusu. Varlık mikrodan makroya varıncaya kadar. Canlılık da öyle, madde de öyle. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz yer öyle e, dağınık hiç sistematik değil yani rüzgar savurmuş, savurmuş, biraz orada yığmış, biraz burada yığmış, hiçbir şeyin diğeriyle olan ilişkisi düzenli değil. Hiçbir şeye bir formül oturtamıyorsun, hiçbir yani sistem diye bir şey yok. Çöplük gibi orada, böyle bir şey değil. O kadar sistematik ki mikroya iniyorsun, orada da muazzam sistem işliyor, makro boyutta da benzer muazzam bir sistem işliyor ve bunun sistemini çözdükçe, formülünü buldukça yol alıyorsun, aralarındaki ilişkileri, ilkeleri çözüyorsun. Allah Azze ve Celle, yani kim var ettiyse biz ona yegane ilah diyoruz, O diyoruz kısaca Huva O, olağanüstü bir sunum ile bizim akleden, anlayan, değerlendiren ve takdir etmesi hayranlıkla görüp bu sanatı, bu gücü anlaması bekleyen, beklenen yanımıza hitap ediyor biz insanlar. Onu gördüğümüz zaman yani bu varlık tıpkı otele gittiğinizde iyi düşünülmüş yani dediğiniz gibi bunu iyi yapmışlar, harika yapmışlar, son modelini gördüm. Çok iyi yapmışlar derkendeki yapmışlarındaki özne gibi o içinde bulunduğum beden ve o meyvesini yediğin ağaç, soluduğun hava, içinde bulunduğun varlık. Her kim yapmış ise dediğin o var eden kudret, madem ki varlıkla temas ettim, dokundum, yedim, içtim varlık var, ondan emin oldum. Şu halde o kadar var edici. فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقُّنْ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ Siz nasıl konuşuyorsanız, konuşmanız ne kadar gerçek ise Cenab-ı Hak. Ve onun ettikleri o kadar gerçek. Dolayısıyla varlık tarafını garantiye aldığımız zaman farkındalığımız da onunla doğrusal bir biçimde gerçekleşiyor, sabitleniyor, hakikat olarak belirmeye başlıyor. Şu halde biz varlığımızı ne kadar yaşarsak farkındalığımızı da o kadar beslemişiz demektir. Bilim varlığımızı sadece varlık alanıyla yaşayıp, farkındalığımıza dokunduğu yerlerde önümüze set ören bir anlayış sergiliyor. Ve bugünkü şeytanın tahakkümündeki he, bilim, belli alana insan akledişini kapatmaya çalışan, bundan ötesine dair çok temel ve tabii soruları ''Buralar yasak'' diyen bir yaklaşım sergiliyor ve bu yaklaşımını insanlara dayatıyor. Eğer bir insan son derece rahat bir şekilde gerek sınıfta, gerek makalesinde, gerek e, toplum içerisinde varlığın sistematik yanından yola çıkarak bu sistemi kim buraya koymuş diye soru sorarsa, bilim ha harika bir soru sordun bunu araştıralım demez. Senin ne yapmak istediğin, yani iki boyutlu düzlemde üçüncü boyut nasıl bir tabuysa. Bilim açısından bu boyutta bir tabudur. Çünkü bilim kendi hakikatini sadece bu aralıkta sunmaya ve abonelerine, müşterilerine sadece bu aralıkta kalmaya dayatan, kalmayı dayatan bir yaklaşım sergiler ve bu yaklaşımını kutsamaktadır. Aslında dogmatik bir yaklaşıma dönüşen bu çerçeve bilimin çerçevesidir. Allah Azze ve Celle kitabında kendisine çağırırken hatta hükümlerine, hatta ayetlerine, sözlerine insanları çağırırken akletmeyi de zorunlu tutmaktadır. Eğer akletmeyerek bunları doğrudan uzaktan uzağa, amenna diyerek yani hakikati dogmatik bir e, e, çerçevede yutmaya çalışanlara sizin bu yaptığınız olmadığı, ''Ben böyle bir amennayı kabul etmiyorum'' diyen bir davet üslubu sergiliyor. Bedeviler artık etrafta herkes amenna, herkes mümin olmaya başlayınca, ''E biz de artık Medine'ye gidip biz de iman edelim, çünkü etraf artık Müslümanlarla kaynıyor. Dolayısıyla Müslüman olmak daha yararlı, daha avantajlı hale geldi diye, ortamın yükselen gücüne teslim olaraktan geldiklerinde onlara amennâ dediler. Anlamadan, dinlemeden, fark etmeden, gerçek olduğunu bilmeden. Cenab-ı Hak da onlara aferin ne güzel mi dedi. Eğer insanlara dogma satan bir yaklaşım olsaydı, Cenab-ı Hakk'ın İslam ile insanları çağrısı böyle olsaydı en iyisi bunlar olurdu. Birinci sıraya en üst katmana yerleşmesi gerekenler. قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّ عَرَب ve dediler ki ''Amenna'' dediler. Cenab-ı Hak onlara ne dedi? Elçisine dedi ki ''Kul onlara'' de ki ''Lem tu'minu'' siz iman etmediniz. Adamlar ''Amenna'' diyorlar. Cenab-ı Hak imanın çağrısında bulunan, elçi gönderen, iman bekleyen hayır olmadı diyor. Ben böyle imanı kabul etmem diyor. Niyeymiş efendim? وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Siz olsa olsa siz deyin ki teslim olduk. Biz yani bu yükselen güce, sizin hakimiyetinize, otoritenize teslim olduk anca diyebilirsiniz. Ama âmennâ diyemezsiniz, mümin olmadınız. Neden? Çünkü mümin olmak dille olup biten bir şey, bir taklit ile bir sözü, bir nakaratı tekrar ile olan bir şey değil İman kalbe indirilen, kalp ile içselleştirilen bir şey. Anlayarak, aklederek, farkına vararak ve neticede tanık olunan bir şey. O kişi açısından görünür bir sonuca dönüşen bir şey. Cenab-ı Hak dedi ki وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ İman henüz kalbinize girmiş değil. Dolayısıyla sizin amenna demeniz kabul edilebilir bir şey değil. Biz böyle bir âmennâ, öylece löp diye yutulan bir şey istemiyoruz. Göklere bir bakın, yere bakın, kendi varlığınıza bakın, yaktığınız ateşe bakın, pişirdiğiniz ete bakın, yediğiniz canlılara bakın. İçinde bulunduğunuz bu çevrimde, gerek su çevriminde, gerek yiyecek çevriminde, gerek hava ve varlık, anneniz, babanız, çocuklarınız, hayatınız, hiç yokken hayata gelişiniz ve sonradan ölüme mahkûm oluşunuz. Bunları sorun, bunları düşünün. Ben bugün varım ama dün neredeydim? Çocuk bunu sorsa bilim gözünü kulağını kapatıp kaçıyor. Kaçıyor. Şeytan görmüş gibi. Aslında kendisi şeytan. Ama kaçıyor. Bu soruyu sevmez. Yani dün neredeydim? Ne demek dün neredeydim? Ya ben, çocuk diyor ki, ben 2005'te doğdum. Şu anda işte şu kadar yaştayım. 15-16 yaşındayım. Ben 2005'ten önce neredeydim? 2000'de neredeydim? 1900'lerde neredeydim? Gayet makul bir şey soruyor. ''Ben o işle ilgilenmem'' diyor. ''Benim ilgilenme alanım değil'' diyor. Demek ki kapalı olan kim? Çok temel bir soruyu, kendi varlığıyla ilgili soruyu soran kimse. Yani bu kişinin kendisi. Bu soruları ben sevmiyorum. Böyle bir şeyi sorduğun bir soruyu yazarsan, çizersen, konuşursan, bununla ilgili bir vehim oluşturursan, istifam oluşturursan bunu bu kapıdan içeri sokmam, sokmam ben bunu bu kapıdan içeri. Diyen kim? Alan, kendisini belli alanlara hapseden o alanların dışındaki çok temel soru. Yani düşünün ki bu binanın içerisine girmiş ve bu bina ile ilgili her şeyi konuşuyor. Dışarıda ne var diye biri soracak olsa onun ağzını kapatıyor, bantlıyor. Böyle birisi olsa bu ne kadar... Hakka, hakikate, gerçeğe açık, açık fikirli, her türlü sorgulamaya açık biri olabilir. Bunu bugünkü kendisini pozitif diye tanıtan bilim yapıyor ve diyor ki hakikat, benim tanıdığım hakikat bu aralıkta. E öncesi ya ben, ben diyor adam, ben neredeydim? Ben seni sadece şu anki bu varlığınla tanıyorum, onun haricinde senin varlığına... Hükmedemem. Peki diyelim öncesini görmezden geliyorsun, bu kadar kaçınıyorsun, sonraya sen ben artık. Yani diyelim ki şurada adam öldü, götürüp gömdük. Ne olduğunu biliyoruz. Toprağa karıştı, tamamen toprak oldu. Adam nerede? Düne kadar konuştuğumuz, sevgi paylaştığımız, birbirimizi tanıdığımız, bize eşlik eden, arkadaşlık eden, dostluk eden, o kişi nerede? Yok muydu zaten o? Toprakta bir şey kalmadı, toprak oldu. Karşınızda size aval aval bakacak, sözümün o ona, en hakiki mürşitlik iddiasındaki bir bilim olacaktır. Çünkü bu gerçek bir bilim değil, bu şeytanın önünü arkasını sınırladığı, varlığımızla ilgili temel soruları asla görmek duymak istemeyen ve sadece bu aralıkta kalmaya ve bu aralıkta konuşmaya, bu aralıkta yazmaya münhasır, özgü, kör bir yaklaşım ve bunu ilkesel olarak birinci adımda kim o alana girmek istiyorsa ona dayatan bir, yaklaşın. Dolayısıyla birinci basamakta dogma ezberleten bugünkü şeytani bilimdir. Temel soruları eğer böyle bir arkadaşın dostun vefatında bir cenaze merasiminde soracak olursa bilim bir an önce buradan çık, bu halden çık, tekrar kendine gel, ölen ölünmez. Ya benim de başıma gelecek diyor adam yani. Ne oluyoruz ondan sonra ya? Korkuyorum o toprağı. Sen olmayacaksın diyor. Sırıtıyor pişkin pişkin, karbon marbon diye kaynatmaya çalışıyor. Çünkü gabaveti yani geri zekalılığı bilim kılıfı altında zekice sunmaya çalışır bilim. Ve dogmayı aslında İslam'a yakıştırırken, tamam batıl dinler e, tamamıyla dogmatik, İslam'a bunu yakıştırırken aslında gabaveti zekâ diye satmaya çalışıyor. İslam bundan beridir. Çünkü İslam'da Cenab-ı Hakk'ın çağrısı, erçisinin o günkü çağrısı, insanlara yönelik çağrısı tamamen basiret temellidir. Görecek, anlayacak, bilecek, farkına varacak ve öylece kendi ikrarını iradenle sergileyeceksin. Bir sahne anlatmak istiyorum. Hazreti Hamza radıyallahu an yeğeni Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ve ona iman edenlerin müşrikler tarafından hırpalandığı bir ortamda, onların yanlarına gelir ve o an Hazreti Peygamber'e olan e, merhameti yeğeni çünkü esirgeyişi dolayısıyla e, ben de onlardan bana ne yapabileceksiniz diye karşılık verir, karşı saldırı gel geliştirir o esnada ama bu ortamdakilerin de anlayabileceği bir şekilde yani varsayımsal bir çıkıştır. Ben de onlardayım, hadi bakayım. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde Allah'ın Resulü'nün bundan çok daha mutlu mesut olmadığını görür. Çünkü bu bir akletmeye, bir değerlendirmeye, bir gözleme, bir muhakeme yolculuğuna, bir iç yolculuğa varlığı inceleyerek, mesajı ve çağrıyı inceleyerek, anlayarak, ve gerçek olduğuna ikna olarak içten gelen bir katılım değil. Bu ani akut gelişen ve tamamen karşı tarafı püskürtmeye yönelik ''Hadi bakalım ne diyeceksiniz?'' diye İslam böyle bir şey beklemiyor. Eğer İslam böyle bir şey bekliyor olsaydı Allah Azze ve Celle kendi kitabına daha başlarken ''La rayib'' dedi, yani bu kitapta bir çelişki iddia yok, orada kalırdı. Böylece kabulleneceksiniz. Ama Allah Azze ve Celle aynı kitabında Kur'an'da bir ihtilaf olmadığı iddiasını insanın sorgulamasına bağladı. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ Kur'an. Bunlar Kur'an'ı sorgulamazlar, araştırmazlar, incelemezler, yoklamazlar mı? وَلَوْ كَانَ min عِنْدِ غَيْرِ Bu eğer Allah'ın yani her şeyi bilen, yegane ilahın, çünkü e varlığı yaratan bizim şu gün ve gün öğrenmeye çalıştığımız sistemlerini çözmeye çalıştığımız fiziğiyle kimyasıyla matematiğiyle tıbbıyla astronomisiyle zaten var olan ama öyle hep zaten olmalı. Onu hiç kimse yapmış olamaz diye bilimin zeka yoksunluğunu en dipten yaşadığı ama akleden en basit insanın ya en basit sistemler bile rastlantısal bir süreçte olmuyor. Ben o kadar e, geri değilim. Çok basit bir sistem bile illaki var eden ve onu bu amaca dönük hazırlayan ve öylece iradeyle e, oluşturan bir şeyle oluyor. Arabası, uçağı, cep telefonu hepsi böyle. Yani bir kimse size şunu kandırıp yutturabilir mi? Şu elinizde tuttuğunuz telefon, işte bu... Gökten yağmur yağmış da toprakta, bunun hep her türlü malzemesi toprakta var. Kabarmış da şöyle olmuş, böyle olmuş, Rüzgar esmiş, savurmuş, sonra böyle bir telefon olmuş. Hatta içindeki şeyler de yüklenmiş, kullanıma hazır bir şekilde. Hangi birimiz kabul edebiliriz? Bu, bu alanda sorulduğunda bu kadar komik, bu kadar e, aptalca gözüküyor ise, Ağacın oluştuğu ortam bundan farklı bir ortam değil, aynı e, ortamda aynı e, fiziksel kaidelerin geçerli olduğu yer çekimi, havası, susu, maddeler arası etkileşim, atomlar arası etkileşim her şeye aynen onlarda tabi. Yani ağaç e, oluşurken e, başka bir yerde oluşmuyor, bu bulunduğumuz yerde. Dolayısıyla eğer rastlantısal oluşabiliyorsa kör bir akış içerisinde onu iddia edebilen buna da inanmak durumundadır. Ama buna sıra gelince en küçük bir oluşumu müsebbibi olmalı diyen bilimin Cenab-ı Hakk'ın yaptıklarına gelince bunu kim yapmış sorusuna bile tahammül süzlüğü kendi baştan yola çıkarken hem kendisine hem etrafındakilere dayattığı bir dogmadan kaynaklanıyor. Hiçbir sistemi insan yapımı olanlar hariç, İnsan yapımı olanları cinayeti kim işledi diye yoklayabilirsin, binayı kim kurdu diye yoklayabilirsin, camı kim koydu diye yoklayabilirsin, zili kim taktı diye yoklayabilirsin. Bunlardan herhangi birini ya burada bir de bir zili olasıymış, diye bir beklenti oluşmuş da kendiliğinden zaman içerisinde oluşmuş dese alır tıkarlar içeriye. Bilim bunu bizati yapar ama Allah Azze ve Celle işte beklediğimiz, umduğumuz yerde suyu, beklediğimiz, umduğumuz yerde yiyecekleri, her an bize bir tüp gibi havanın, ortamın her tarafında var olan havayı sağlayan, var, var edici kudreti, Tanımaya, onun o eli görmeye kalktığınız anda bilim sizi aforoz ediyor. Çünkü onun çok temel bir dogması var. Çifte standart dediğimiz bu standart ile varlık zemininde yapay insan eliyle yapılan her şeye doğru yaklaşıyor. Ama aynı varlık zemininde Cenab-ı Hakk'ın tek tek işaret ettiği o ağacı gördünüz mü? O suyu gördünüz mü? Farayi tumurme elledi taşıra O içtiğiniz su var ya. o. Oh, şu an yudumluyorsun. O boğazına nereden geliyorsen? Bizindirdik ya. Biz onu sizin için yarattık. Şu ağacı görüyorsun, şu yaktığın ateşi görüyorsun. Biz size sağladık bunları. Her olması gerekenin bulunduğunuz ortamda var olmasına hiç mi şaşmıyorsunuz? Yaşamsal faaliyetlerinizle hayati derecede birebir ilişkili bu muazzam ortam, bak etrafa, üzerinde bulunduğun ortama, küreye bak, bambaşka bir yerdesin, burası bunun için özellikle irade ile var edilmiş diyecek olsa bir bilim adamı, diğerlerine bakarak ve kendiliğinden rastlantısal bir süreçte, kör bir akış içerisinde olamayacağını bu kadar aptalca bir şeye, Evet diyemem diyecek olsa kapı dışarı edilir. Çünkü bilimin temeline yerleştirilen bu dogma bilimi Cenab-ı Hakk'ı inkar etme temelli bir anlayış üzerine kurulur. Ve aksi asla affedilmez ve son derece agresif tepkiler ile karşılanır. Dolayısıyla her şeyi ne kadar sistematik olursa olsun, Genleri bile keşfedecek olsan, bunu biz bu genleri bugün geldik bulduk ama bu genler dün de vardı, bin sene önce de vardı. Bunları kim buraya koymuş demeye kalkamazsın. Sen bulmuş gibi yapacaksın, sen onları oraya koymuş gibi yapacaksın. İyi de burada biz birbirini tetikleyen sistemleri görüyoruz da, bunların arasındaki düzeni, bunların arasındaki işleyişi bunları adım adım kim yerleştirdi? Biri diğerini, öteki diğerini tetikliyor, öteki diğerini zincir bir yerde kopsa hayat olmuyor. Yani ben akleden bir insan olarak olasılık biliyorum, matematik biliyorum, benzeri bir şeyi hiçbir yerde görmemişken hayatta, en uyduruk, iptidai bir telefonun bile kendiliğinden olduğuna, rastlantısal bir şekilde karışıp dağılıp bir şey olmadığına tanık iken ben meşhun değilim ki, bunun öncesini de sonrasını da elbette soracağım. Hele kendi varlığımla ilgili öncesini ve sonrasını soracağım. Varlıkta gördüğüm her türlü sistemi keşfettikçe, var eden kudretin büyüklüğüne, gücüne elbette hayranlıkla tapacağım diyen biri olursa, şeytan bundan memnun olmaz ve şeytan buna kapalıdır. Dolayısıyla tahammülsüz olan, açık olmayan, kapalı olan sorgulamaya, kesinlikle bu türden sorulara müsamahakar yaklaşmayan kişi aslında ve inne şeyatin la yuhuuna ila awliyaihim li yucadelukum kendi dostlarına vahyeden şeytanın ta kendisidir. Vaktimiz doldu. Bu durumu özetleyen bir örnek ile ee, tamamlamak istiyorum bugünkü konuşmamızı. Ekrana verdiğim şahıs James Tour. Önce kim olduğunu bir göstereyim. Sanıyorum bende internet yok. Tekrar deneyim. Benim internetim neden koptu? Şu an alıyor musun hala yayını benden? Tamam o zaman kayıttaki bu görüntü kayıdımda herhalde, oradan vereyim. James Tur, tanıtayım. Kendisi e, nanoteknoloji, bilgisayar ve e, kimya konularında yayınları olan bir profesör. E, yanılmıyorsam yüzlerce yayını var, yüze yakında e, patenti olan bir bilim adamı, e, batıdaki bir bilim adamı. Dolayısıyla oradaki durumu özetleyen ifadelerinden dolayı, burada e, size sunmak istiyorum. As far as the biological sense, question of evolution. I will tell you a and a synthetic if anybody should be able to understand evolution, amen. If anybody should be able to understand evolution, Diyor ki, eğer e, biri evrimi anlayacaksa, o e, evrimi anlayacak kişi ola, olsa olsa ben olurum. And I just buy a kit mix this and mix this and get that. I mean, initial, I, I how hard it is to make molecules. I if I take nature's tool kit, it can be much easier. Because all the tools are there, I just mix it in the proportions and, and I do it, do it under these conditions. And it, But an issue very, very hard. I don't understand issue. Yani molekülle e, ilgilendiğini ve bu onun iş hayatı, yani işi olduğunu. Dolayısıyla başkaları gibi uzaktan uzağa değil de bu işin esasıyla alakalı bir bilimin içerisinde ihtisası olduğunu söylüyor. Ben diyor e, evrimi anlamıyorum. Yani Bunu açıklıkla itiraf ediyorum diyor. Organik sentezle ilgili hiçbir şey bilmeyen dışarıda e, onlarcası, yüzlercesi, evrimi anlayabildiğini söylüyor ama ben anlamıyorum, diyor. Ben size şimdi anlatayım esas bu kısmından ötürü. E, alıntılamak istiyorum. Size dışarıdaki bilim denilen bilim hayatını ben size anlatayım diyor. Bu işin içerisinde olan bir kişi olarak. Evet benden bunu duyuyorsunuz anormal geliyor size. Bu kadar bu işin içerisinde ee, ki kendisi ee, e, Thomas Reuters tarafından e, kimyacılar arasında ilk onda e, sayılan bir e, kimyacı. Dolayısıyla Batıda Amerika'da bilimin nasıl işlediğine, demin bahsettiğimiz şeytani çerçevenin nasıl bir kıskaç üzerine oturur, oturtulduğunu e, şimdi özetliyor. Yani Ulusal Akademidekiler, aynı şekilde e, Nobel ödülü almış olan bilim adamları, Benim onlar hepsile irtibatım var, onlarla birebir baş başa görüşüyorum, dışarıda değil yani, kamunun önünde değil diyor ama birebir konuşmalarımızda. Evet, onun e, internet gelmediği için e, sağlamıyor. Bunu e, YouTube'dan tümüyle izleyebilirsiniz. E, bu vesileyle e, Hristiyanlığa e, bağlandığını söylüyor. Yani tekrar dine döndüğünü. Dilerim Allah Azze ve Celle o aşamadan da e, İslam'a e, kendisini hidayet eder. Çünkü ee, bu anlaşılabilir bir şey değil diyor devamında konuşmada Biz birebir konuştuğumuzda Siz gerçekten buna inanıyor musunuz dediğimizde onlar ya böyle bir şey dışarıda söylenir ama bu anlaşılabilir bir şey değildir diye birebir kendi iç düzlemlerinde birebir konuşmalarında e, bunu itiraf eder durumdadırlar Çünkü şeytan dışarıda hakim olduğu çerçeve içerisinde ortamı domine etmektedir ve eğer birileri cesaretini toplayıp da aykırı bir şeyler söyleyecek olursa onları da sık boğaz edip bilim dünyasının dışına işinden gücünden ederek yani bu konuda son derece acımasız örnekler var. Dilerseniz o acımasız örnekleri de ''Expelled'' diye şu filmde, şu belgesel filmde izleyebilirseniz burada bilim şeyi içerisinde Nasıl insanların eğer parantez öncesine yahut sonrasına yaratıcıya dair çok temel hakikatleri bizatihi aynı ayetler üzerinden yani incelediğimiz, ele aldığımız, yokladığımız madde üzerinden eğer iyi düşünülmüş gibi bir cümle söyleyecek olursa yani tam da bunun için yapılmış gibi var edicinin iradesini maksatlı yaratmasını e, aklına getirecek olursa nasıl insanların iş hayatından, üniversitelerden kovulup heder edildik, edildiklerine dair e, örneklerle karşılaşacaksınız. Dolayısıyla kapalı olan, başka alternatiflerin kendisini sorgulamasına tahammülsüz olan ve bu haliyle bırakın e, kılavuzluk etmesini, hakiki bir kılavuz olmasını tamamen insanlığı peş, şeytanın peşine takmaya çalışan e, bir dogma ile karşı karşıyayız ve günümüz teknolojisini bu dogmasını kabul etmeye insanlara boyun eğdirmek için bir güç olarak kullanıyor. Halbuki İslam'a gelirsek Allah Azze ve Celle akletmediğiniz takdirde, o dini içselleştirmediğiniz takdirde, eğer kalbinizde sonuç ortaya çıkmıyor, çıkmadığı halde e, kabullenmiş gibi yapıyorsanız kabul etmiyor. Alternatiflerin seslendirilmesine bizatihi kendisi Cenab-ı Kur'an'da karşı alternatiflerin argümanlarını sunar ve onların geçersizliğini e, işler. İnsan aklına bunları sunar. Hatta varsayımsal olarak yola çıkıp der ki, قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ De ki Allah'ın katından bir kitap getirin o yegane ilahın katından, var edicinin katından başka bir e, kitap. o Daha hidayet dolu olsun. Onu okuyam, onu inceleyem, bakayım bundan daha hidayet doluysa ona da tabi olmaya şimdi hazırım. Yok ilah da yok demek istiyorsanız buyurun onu da konuşabilelim. Konuşalım, bizi de dinlemek zorundasınız. Dinlemeye kapatırsanız kendinizi, o zaman ilkesel olarak siz hiçbir zaman hakikatin peşinde değil, belli bir dogmanın ardındasınız demektir. Halbuki müminler karşı tarafla hangi durumda olursa olsun, ateist, inkarcı, kafir, müşrik hepsiyle onların mesajlarına, söyleyeceklerine açık bir şekilde وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدَنْ اَوْ فِي ضَلَالٍ <مُبين> Yani konuşalım, niye konuşmayalım? Ya sizler ya bizler ya dalalet üzere ya da hak üzereyiz. Bu ancak konuşup birbirimizi dinlediğimizde olur. Ama hayır senin asla konuşmana, o türden sorular sormana, konuyu oraya çekmene asla müsaade etmem. Bunu kabul edemem diyen, bunun yazılmasına, çizilmesine müsamaha gösteremem diyen bir anlayış varsa işte o dogmanın ta kendisi ve adına bugün bilim dediği aslında hurafenin dibidir. Akulu kavli hada ve estağfirullahal azim li ve lekum ve lisairil mu'minin. Rabbena la tu'ahizna in nesina ve hata'na. la كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته